Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 94.9 Hukuk Güvenliği programındayız yine e, Bugün e, Belki bir yıldır Belki de 15 Temmuz sonrası diyelim, evet. hukuk olaylarıyla ilgili bir böyle e, döküm yapmak istedik ama ne kadar yetişebiliriz? Onun döküm için, yapamayacağız Onun belki için ben günü bazı günü... örnekler vererek veyahut da ana hatlarıyla ilgili bir takım e, olaylar ve kararlara değinerekten Evet. bu bugün bunu tamamlamaya çalışacağız çünkü e, verilen kararlar Anayasa Mahkemesi kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı bu kararlar işte hukuk güvenliği açısından e, önümüzü ne kadar işleyecek veya e, evet. bu konuda bizi nereye götürecek e, bu açıdan önemli e, belki de şimdi tam programlayamadığımız ama bugün bugünlerde ve bugün özellikle e, İbrahim Kaboğlu'nun da duruşması vardı akademisyenlerle ilgili açılan davalar var ve belki bu davalarla ilgili de böyle küç küçük bir paragraf e, dinleyicilerimize bilgilendirmek için e, evet, ben o konuda bugün konuşmak istemiyorum çünkü 26'sında ilk davanın uzun bir aradan sonra duruşmasına devam edilecek onu da izledikten sonra bir sunum yapmayı ben kendi adıma ...daha değerli toplu olur diye düşünüyorum... ...çünkü orada 301. madde... ...izin meselesi... ...mahkemenin hukuki vasıflandırma yapması ile ilgili... ...bir dolu konu var... ...belki programı sadece onu ayırmak gerekebilir... ...ama siz diliyorsanız... ...uygun bulduğunuz kadın ...tabii ki Ben. ...o zaman paylaşır. madem bu kadar 301'i açtınız, biri <gülüyor> açtınız... E, ...bununla ilgili... E, ...bir e, kısa... E, ...bilgi vermek istiyorum... <gülüyor> Biliyorsunuz yani 1128 evet. akademisyenin e, bir anlamda savaşa e, hayır veya artık bu savaşlar ve ölümler dursun amacıyla hazırladıkları bildiri konusunda e, önce soruşturmalar başladı. Sonra ilk olarak i̇lk, e, açılan davada... ilk açılan Esra Mungan ve arkadaşlarıyla ilgili davada 3713 sayılı terörle mücadele yasasının... 7-2 maddesine aykırılıktan yani terör örgütünün propagandasını yapmak suçlamasıyla dava açılmıştı. Bu davada hatta 4 kişi tutukluydu. Geçen yıl ilk duruşmada savcı 3713 sayılı yasanın 7-2 maddesine aykırılıktan dava açmasına karşın ...sanıklara yöneltilen eylemin... ...301 yani Türklü'ye... ...işte devletin, devletin... ...manevi şahsiyetine... şahsiyetine e, ...hakaret oluşturabileceği... ...ihtimaliyle... E, ...suç vasfında değişiklik olabileceğini söyledi... ...ama 301. madde tabii... ...hem savcılığın soruşturma yapabilmesi... ...hem de sonuçta... ...dava açılabilmesi için... E, ...Adalet Bakanlığı'nın iznine bağlı... ...bir anlamda bir... E, ...elekten geçme... E, ye ihtiyacı olan bir e, suç maddesi evet. e, mahkemede bunu kabul edip Adalet Bakanlığı'na göndermişti. Bu dosya halen Adalet Bakanlığı ile ilgili izin verilip verilmediği konusunda bir karar gelmedi ama harcan duyduğumuz kadarıyla izin verildiğini öğreniyoruz. 15 Eylül'de e, verilmiş 22 Eylül'de de İstanbul Başsavcının ulaşmış izin. Evet, ama buna rağmen e, yeni açılan bu davalarda Kebsi yine 23 de, Eylül'de bir de yani e, evet. Adalet Bakanlığı'nın 301 izninden sonra hiç onu dikkate almadan e, 7-2'den e, bu tür bir iddia ile diğer geride kalan imza olan ama hakkında dava açılmayan bekletilen akademisyenlerin de dosyalarında sırayla tek tek iddianameler düzenlendi. Bir de bir de tabi ...bu iddianamelerin tek tek düzenlenip... ...tek tek dava açılan dosyalarında... ...yani bu bildirinin... ...1128 kişi tarafından... ...imzalandığı... ...ve bununla... ...aynı suçu Türk işledikleri iddia aslında, edildiği... ...söylenmesine karşın... ...bu dosyalar ayrılarak... ...oysa... ...Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın... ...Ankara'daki bu bildiriye imzalayan... Çünkü sanıyorum 89 üniversitesinden yani Türkiye'nin her yerinde akademisyenler buna imcalamıştı. Evet. Yani bunların İstanbul'da yani bildirinin ilk imzalandığı yerde toplanmasını ve bunların birbiriyle bağlantısı olduğunu söyleyerek hem yetkisizlik hem de görevsizlik bir anlamda e, şeysi. Ee, pardon göreşsizlikleri birleştirme. İstanbul e, savcılığı soruşturmayı birleşik olarak yürüttü. yürüttü evet. ee, akademisyenlerin nerede olduğuna Ama bakmaksızın. Ama sonra gerekçesi, gerekçesi anlaşılmayan bir şekilde hepsini ayırdı. Oysa işte usul 8. madde ve devam ceza usul kanunu 8'e göre tam da tipik bir birlikte görülmesi gereken bir dava. Şimdi bu konuda mahkemeler bu dosyaları birleştirecek mi? Birleştirirlerse yine bu dosyalarda her sanıkla ilgili 301. madde çerçevesinde bir olasılık vardır deyip İzin istenecek mi önümüzdeki günler ve belki de sizin söylediğiniz gibi 26'sındaki duruşmada belli olacak bu değil Çünkü, mi? Çünkü e, Adalet Bakanlığından izin isteyen mahkeme heyeti dört kez değişti. Şu an e, o izni isteyen e, heyet başkanından sonra dördüncü başkan var, üyeler değişti. Dolayısıyla şu söylenebilir bizden önceki heyet e, bu e, suçu 301. madde kapsamında gördü değerlendirdi ve soruşturma izni de olmadığı için muhakeme koşulu gerçekleşmediği için acaba izin verecek misiniz diye yolladı ama biz heyet olarak yeni bir heyetiz baktık dosyaya burada 301'in olmadığını propaganda suçunun olduğunu ya da halkı kim veya davete sevk etmek suçunun olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla Adalet Bakanı'nın izniyle bağlı değiliz yani Adalet Bakanı'nın izin vermiş olması 301 bakımından bir muhakeme koşuludur ama mahkemenin and eylemi vasıflandırması bakımından bir bağlıydı. Sonuç doğurmaz. Ben heyet olarak değiştim. Kendi vicdanıma göre başka bir vasıflandırma yapıyorum ve yine size savunmanızı e, iddianamedeki propaganda suçunu dikkate alarak diyebilir. yapmanızı istiyorum diyebilir. O yüzden önemli. E, onu da gördükten sonra değerlendirelim. Çünkü eğer öyle demez ise 301. maddeden e, davayı sürdürmeye e, Adalet bakanının iznine bağlı hissederek kendisini sürdürürse mahkeme o zaman şöyle bir şey olacak. Aynı bildiriyi imzalayan e, akademisyenlerin bir kısmı propaganda suçuyla bir kısmı ise e, Türklü'ye ya da işte devletin yargı organlarına ya da e, e, emniyet kuvvetlerine çünkü orada bir katliam kelimesi var o kelimeye takılındığını anlıyoruz dosyaya bilen avukatlar olarak e, bağlı kalınarak vasıflandırma yapıldığını görecekler ben de şunu düşünüyorum eğer Adalet Bakanlığı bir eylemle ilgili izin vermiş ise ee, bu fiili dikkate alarak eyleme dikkate alarak verilmiş bir izindir. Fiil ortak olduğu için sanık sayısı çok ama fiil ortak olduğu için artık Adalet Bakanlığı'nın bu ilk dört kişi için e, fiili esas alarak verdiği izin artık diğer mahkemelerde yargılanan sanıklara yönelik. E, hukuki nitelemede de bağlayıcı bir etki, e, hukuki nitelemede değil ama 301. madde kapsamında kalıp kalmaması ile ilgili bir mutabakat varsa e, bağlayıcı etki yaratır diye düşünüyorum. Ve Bu aynı e <gülüyor> eylemle ilgili farklı farklı değerlendirmeler yapılacak. O yüzden e, önümüzdeki hafta salı günü izin isyan mahkemenin tavrını çok merak ediyorum. Bunu da gördükten sonra izleyicilerimize... Olasılıkları, mahkemeyine bağlar ne bağlamaz, 301. maddeye göre verilen izin aslında hukukin değeri sonuç itibariyle var. Aslında siyasi içerikli bir izin, konjöktürel durumlardan kaynaklanan, toplumun yüksek yararından, toplum barışını koruma ihtiyacından kaynaklanan siyasilere yargıya müdahale etmek için verdikleri verilmiş atipik, bir e, kurum. O yüzden onun üzerinde daha ayıntılı konuşmak istedim. Ben hemen bu konuyu kapatacağım. Çünkü sizin hazırladığınız bu e, şey var. E, <gülüyor> var. Bilanço'ya e, zamanımız kalsın. Belken zamanımız kalsın. Ama ben şunu söyleyeceğim. Bu 301. maddede biraz evvel söylediğiniz hmm. e, biliyorsunuz Hrant'ın yargılandığı evet. ve mahkum olduğu bir madde. E, evet, ikaslayacağız. Resul... Anayasa mahkemesine götürmüştü. Anayasa mahkemesinin bu konuda Kararı, kararı var ve 301. maddede sonradan yapılan değişiklikle işte evet. ifa yani eleştiri e, niteliğindeki ifade özgürlüğü içindedir ve hakaret e, oluşturmaz diye açıkça görmeyenler görsün diye e, yazılmış. Ki böyle bir, bir böyle bir maddeyi var. eklemeye fıkra eklemeye bile gerek, gerek olmaksızın. Böyle bir maddeli e, akademisyenler karşılaşabilir önümüzdeki günlerle. Evet, evet şimdi Tabii onun başka sonuçları da <gülüyor> var ama onları önümüzdeki hafta konuşalım evet, istiyorum. Evet, evet. Çünkü başka eskiden olsaydı bu bildiriyle ilgili böyle bir dava ne 3713 e, işte terörle mücadele kanunu 72'den terör örgütü propagandası diye ne de 301. maddeden dava açılmayacağını hepimiz biliyoruz. Hepimiz biliyoruz ama ortamdan kaynaklanan bir durum. Onu evet. dolayısıyla Şimdi bu ortam nasıl? Buyurun. Bir de bugün İbrahim Kabaoğlu'nun savunmasını merak ediyorum. Siz izlediniz mi? Anayasaya e, maalesef... aykırılık ileri sürdüğü mü? 40 sayfalık bir savunma sunmuş. Onu Evet, uzun bir savunma eee yapıldığını Belki İbrahim biliyorum. İbrahim Hoca'yı da çağır kabul ederse. Evet, o, o da olur ama e, yani ben de diğer başka duruşmalarda olduğum için izleyemedim. E, duruşmaya giren avukat arkadaşları da bilgilendirme için aramama karşın e, ulaşamadım. Belki de dava henüz e, evet. bugün e, henüz duruşma e, bitmedi. Evet. Anladım. Evet. Şimdi ben bugün e, bir intihar iddiasıyla e, kötü bir iddiayla e, programın bakışını başlatmak istiyorum. Çünkü o hal bir buçuk yıl oldu ilan edili. O halin içinde bir e, karakollarda farklı uygulamayı, e, anayasal güvence, yaşam hakkını ya da işkence yasağını e, e, tehlikeye sokacak bir değişiklik yapılması o hal bahanesi ve söz konusu değil. E, bugün o hal içinde bile olsak devletin eli altındayken kimsenin ölmemesi gerekiyor. Ama son olarak Murat Araç isimli bir genç e, 15 Aralık'ta yakalanmış. 19 yaşındaki bir kişi bu Antalya Gazi Paşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 3. katının camından atlayarak yaşamını yitirmiş ama İdda bu. İçişleri Bakanlığı bu. böyle bir açıklama yaptı. İntihar olduğunu söyledi. Hatta iddiasını ileri götürdü İçişleri Bakanlığı. Örgüt yakalananlara Böyle davranmaları yönünde talimat veriyor diye bir ek açıklama da yaptı. Şimdi basında yayılan açıklamalara göre sahte kimlik bulunduruyormuş bu kişi. Evine de bir süredir gitmiyormuş. Ailesinden de uzakta kalmış. Jandarma... E, ...GBT incelemesi yaparken yolcu otobüsünü durdurmuş. Kişinin GBT's yani genel bilgi toplama dediğimiz... geçmişe yönelik bir kaydı var mı diye bilgisayar üzerinden sorgulama yapılmış. Ve gerçek kimliği ortaya çıkmış. Üzerindeki kimliğin sahte olduğu, örgüt olmaktan aranan kişilerden olduğu ortaya çıkmış. Ve jandarma bu kişiyi Alanya Emniyet Müdürlüğü'ne şey, e, adliyeye göndermiş. Adliyede savcı ifadesini aldıktan sonra da kişiyi bu sefer... ...hakkındaki terör örgütü iyiliğinden dolayı Al alay emniyet müdürlüğü temşubeye yani terörle mücadele şubesine götürmüş. Sonra kardeşinin yaptığı açıklama var otopsiden sonra bu kişinin yüzünü görmüş ağabeyi yüzünde ve gözünde morluklar vardı kafasında da 16-17 tane dikiş vardı deniyor ama tabii bunların hepsi e, belgelerle değerlendirmesi gereken şeyler yani dikişi nerede gördü bu otopsinin sonrasında yapılmış bir dikiş mi e, neyin nedisidir bilemiyoruz e, bunların hepsinin düz bir şekilde e, kamuoya e, bildirilmesi gerekiyor polisin e, töhmet altında kalmaması ve orada bir suç varsa bunun da cezasız kalmaması gerçeğin araştırılması tarafsız bir şekilde ...savcılardan bekleniyor. E, çünkü yakalanıp gözaltına alınan kişinin... ...devletin gözetim ve denetim altına girmesi söz konusu. Artık onun bakımından, beslenmesinden, sağlığından... ...güvenliğinin korunmasından kamu makamları sorumlu oluyor. E, bir kişinin şüpheli statüsüne girmesi... ...yani geniş anlamda sanık olması hukuki bir statü. Bu statü kişiye hem haklar yüklüyor hem de ödevler yüklüyor. Ee, devlet zaten her bireyin yani karakola alınmasa bile kişi hakkında herhangi bir suç isnadında... bulunulmasa bile maddi ve manevi varlığını korumakla yükümlü. E ee, birey bir de göz altında tutuluyorsa devletin yükü daha da e, önem arz ediyor, daha özenli davranılması Güvencesi gerekiyor. Altında. Tabii güvenceler daha katmerli bir şekilde kişiye sunulması gerekiyor. Kişinin işkence kötü muamele, aşağılayıcı muameleye uğramaması gerekiyor. İrade özgürlüğünün bozulmaması gerekiyor. Yani kişi dokunulmazlığının korunması gerekiyor. Konuşmaya ve özellikle suç ikrarına zorlanmaması. Tam tersi kamu makamları tarafından aydınlatılması gerekiyor. Nedir o aydınlatılma? Kişiye haklarının anlatılması hatta öğretilmesi yani anlamasının sağlanarak anlatılması gerekiyor. Nedir o haklar? Susma hakkı, bir avukatın hukuk yardımından yararlanma, suç isnadını öğrenme, aleyhindeki delili öğrenme ve böylelikle lehe değil sunma olanağına fiilen gerçekten sahip olması gerekiyor ve en önemlisi de yakalanmasının hukukiliğinin bir yargıç tarafından denetlenmesini isteyecek şekilde bir dava açmasının sağlanması gerekiyor. Polisin bunları kişiye öğretmesi ve kağıt kalem vererek eğer yakalamaya itiraz ediyorsan Bu yaz ben de kullandı. bunu suç ceza yargıcına götüreyim demesi gerekiyor ama en önemlisi de savcılığın kişinin yakalandığını yakınlarına ...haber vermesi gerekiyor... ...şimdi burada... ...bu bu, bu sadece ceza, ceza muhakemeri usulü kanunu değil... ...anayasal bir düzenleme... ...anayasal 19. 19. madde 19. düzenleme... 19. Ve, 19. Madde. ...ve bu haklardan sadece <gülüyor> sanıklar da aslında yararlanmıyor... ...yani herhangi bir başka bir nedenle... ...örneğin akıl hastası olduğu için... Örneğin e, bulaşıcı hastalık taşıdığından bahisle ya da evden kaçan bir küçük çocuk olduğunda ya da bir yabancının e, mevzuata aykırılıktan dolayı diyelim ki vizesiz, kaçak, pasaport yok, yakalandığı diğer önleyici amaçlı Kişi özgürlüğünün kısıtlandığı hallerde dahi bunları, bu güvencilerin asgari düzeyde de kişilere e, fiilen gerçekten tanınması lazım. Yine e, gözaltı birimlerinde tane sorumluları var. Polis polisi denetliyor. Nezarethane sorumlusu polisin e, kişinin bu sözünü ettiğimiz süreçle ilgili ne tür işlemlere tabi tutulduğunun raporunu tutması gerekiyor. Yine hepimiz biliyoruz güvenlik kameraları var. Yani e, kamera kayıtları var. E, kapılarda giriş çıkışlar var. Yani kim kimi getirdi, nerede tuttu? Aynı zamanda standartlar da belirlenmiş durumda. Yani bir gözaltı biriminde e, bir kişinin kalması gereken odanın eni, boyu alanı, yüksekliği, içinde bulunması gereken metroküp havanın bile belirlenmesi gerekiyor. Kişiler dar yerlerde, havasız yerlerde, pis yerlerde tutulmamalı düzenli aralıklarla belli kararları olan yemekler yedirilmeli İlacı varsa hastalığı varsa bunlara uygun daha özenli bir hizmet sunulması siz, lazım siz, siz, mı anlatıyorum siz, siz <gülüyor> otel tahsis edelim güzel <gülüyor> devletin buna gücü var mı ee, devletin buna gücü var devletin buna gücü var ee, ama ama uygun ama, ama personeli eğitimli parası var kaynakları ama, var ama e, ama iktidarın bugün böyle kalem şöru değil de silah şöru gibi e, işte yazıp çizen televizyonlarda konuşanlar Alenen, şimdi bu söylediğiniz... ...bütün bu düzenlemeler... ...aslında hem yasal haklarını... ...sağlamak açısından hem de... Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki... ...Birleşmiş Milletler İşkencenin... ...önlenmesi sözleşmesindeki gibi... ...sadece işkence değil... ...kötü muamele yapılmasının... ...önlenmesi, yakınlarının... ...gözaltından haberdar olmasını... ...sağlayıcı ama... ...bugün ve yıllar evvel... ...artık Türkiye... Bu işkenceyle ilgili ve gözaltındakilere, tutuklulara e, kötü muamele yapılmayacak konusunda sıfır tolerans... Taahhütünde bulunmasına rağmen bugün iktidarın kalemşeri gibi görünen adamlar televizyonu bütün milletin ve dünyanın göz önünde işte adamları işte şuradan asacaksın ayaklarından ve konuşturacaksın diye söyleyebiliyor. Bunları ne, bu cesareti nereden alıyorlar? E şimdi e, iktidarın e, sözcüsü gibi konuşan bu adamlar televizyonlarda bunları yaparsa e, yani buradaki Gazipaşa'daki veya işte Anadolu'nun herhangi bir yerindeki karakoldakilerde. Sizin söylediğiniz bu e, hukuku dikkate almamalı şahlanmış olabilir evet. Tabii biz gerçekleri bilmiyoruz yani cam açık mıydı e, nezarethanede tutulması gereken bir kişinin 3. katta ne işi vardı 3. katta nezaret mi vardı o arada ifade mi alınıyordu kimliği mi saptanıyordu e, pencerede demir parmaklık niye yoktu e, kişi hangi işlem sırasında e, dalgınlığından öyle diyor e, İçişleri Bakanı dalgınlığından polislerin yararlanarak mı kaçtı polisin e, bu konuda dalgınlığından olması açıklanabilir bir şey midir? E, kaza mı oldu, itildi mi, e, intihar mı? İntiharsa niye önleyemedik? İntihar etme olasılıklarına ilişkin standart davranış kodları ve hizmet modelleri var. Bu güvenceler niye yoktu? E, hem kamuoyunun hem de e, üzüntülü ailesinin e, aydınlatılması e, gerekiyor... ...teskin edilmesi gerekiyor ki karakolların kara değil hala e, hukuk e, işleyen bir evet. gün merkezleri oldu. Başvurulan şimdi karakol isimleri değişti. değişti. <gülüyor> ne ne oldu polis şimdi merkezleri. polis polis merkezi ya oldu. E, polis var. Ya da polis olacak polis tabi Polis olmazsa yani Tabii. ülke Teksas'a döner. Tabii. Olacak ama karakol artık olmayacak değil mi karakol. Ee, yani değişti. siz kendi ütopya ütopyada polis olmaz. Kendi e, ideal düzeninizde polisi savunmayabilirsiniz ama bugünkü var olan yürürlükte olan düzende polisin olması gerekiyor çünkü bizim PVSK'mıza polis kanunumuza baktığımızda aslında polisin önleyici, koruyucu bir görevi var. Kamu düzenini, dirliği, esenliği, barışı koruyor. Alil ve adizlere yardım ediyor bizim polisimiz. Öyle dizayn edilmiş yasak koyucu tarafından. Şimdi gerçekten intihar mı? Tabii onu bilmiyoruz. Ee, ama programımızın da hukuk güvenliği. Neydi hukuk güvenliği? Mesela, e, dinleyicilerimizle anımsatmak gerekirse kişilerin can, mal, namus ve inançlarının hukuk kralları tarafından korunacağına dair duyulan bir inanç hukuk... kime devlete ve devletin bütün organlarına karşı ve yurttaşın devletin koyduğu anayasal ve yasal sistem içerisinde beklemediği, tahmin etmediği hatta yeni düzenlemelerin gelmeyeceğini bilmesi bile var bunun içinde hatta hukuk güvenliğinde. Evet, hukuk kurallarının güvenilir, belirli, bilinebilir ulaşılabilir evet. Kiş, kişiler tarafından önceden öngörülebilir olması yani asıl sihirli kavram öngörülebilirlikte evet, yani işte. hukuku bilecek kuralı bilecek ki kendi davranışlarını ve beklentilerini ona göre ayarlayacak devlet nerede bana dokunmaz nerede başkalarının bana dokunmasını engeller yani ne zaman e, çekinik ne zaman e, etkili bir şekilde veya ne yaparsam yapar. nasıl bir yaptırımla karşılaşabilirim? bunları bilmesi lazım şimdi bunlar derin konular tabii ki hafta sonu bir gün ekini okurken Pazar ekini okurken Muat Müfettüşoğlu isimli bir kişinin yazısını okudum Ve hoşuma gitti Bakiye iğinin gizli hukuku Bilmiyorum okuma fırsatı oldunuz, buldunuz mu İki sayfalık ama hoş bir yazı Bakiye iğinin gizli hukuku İlginç bir başlığı vardı Başta ilgimi çekti Değer ve iyilik üretmek insana mahsustur Tabi çok iddialı bir kelir, <gülüyor> tez bu Değerin ve iğinin Yegane üreticisi öznesi ya, ...üretici öznesi insandır diyor. Yani bunun üzerine oturup saatlerce tartışabiliriz. Ee, sonra ama bizi ilgilendiren boyutu şu... ...başka varlıkların haklarını gasp etmeden... ...gösterilen bütün çabaların toplamıdır... ...diyor toplumdaki bakiye iyinin... ...karşılığı. Çok güzel... Bakiye? Çok, bakiye iyinin karşılığı... ...yani bakiye iyiyi, iyiyi şöyle tanımlıyor... ...başka varlıkların... ...haklarını gasp etmeden gösterilen... ...bütün çabaların toplamı. Benim çok hoşuma gitti. Ama ben, ben de... ...ben de hemen... ...madem böyle bir kitaptan bahsettiniz... ...daha doğrusu yazından yazı, bahsettiniz... Mak makale. ...ben de hemen... E, ...dinleyicilerimize bir kitaptan... ...söz etmek Tabii. istiyorum... Diyor ki Nilay örnek sanıyorum. Hmm. Bütün iyiler biraz küskündür. Evet, biz de bugün küskünüz zaten. <gülüyor> ee, bir genci ölümü var ve açıklanamayan bir şey var ve biraz sonra önemli haklardan ama bir takım polemiklerden söz edeceğiz. Bu yazının başında Montesquieu'ya yapılan bir atıf var. Halk adalete inanmaz hale geldiğinde rejim mahkum olmuş demektir. Bu da yine dikkatimi çekti. Evet. Ee, acaba halk ad adalete inanıyor mu? Halkın adalete olan güveni sarsıldı mı? Ya da korumak için biz hukukçulara düşen nedir? Nelere itiraz etmeleri? Etmeli hangi kurumları? Hangi ben, kavramları? Ben bu konuda mevcut durumumuzu söyleyeyim. Umutsuz değilim. Yani artık yeni bir yıla girmek üzereyken umutsuz değilim. Hı. Ama... Yani savcısı, solcusu, iktidara oy vereni, vermeyeni, yargıcı, savcısı, polisi, avukatı, ee, akademisyeni, öğrencisi hepsinin adalet konusunda çok ciddi umutsuzlukları ve çok ciddi kaygıları var. Evet. Yani Montesquieu'ya buradan e, bu, bu sorunun cevabını verelim. Evet, yani karakoldan evladının ölüsü çıkan bir babaya e, hukuk güvenliği var diye, diyebilir miyiz? Dolayısıyla e, ilgili savcılıktan kamuoyunu aydınlatmasını, aileyi aydınlatmasını ve bu tür olaylara göz yumulmamasını beklediğimizi bir kere daha dile getirelim. Adana Barosu'nun bir güzel açıklaması vardı toplumu aydınlatın, tatmin edici bilgileri bizimle paylaşın diyor ve o da kameralı takip ve kayıt sisteminin varlığına ve devletin ödevlerine dikkat çekiyor. Şimdi bu böyle... Savunma örgütünün, <gülüyor> Adana Barosu'nun, yani Türkiye Barolar Birliği'nden Ankara barosundan, Antalya barosundan var mı Antalya Barosu'ndan? vardır herhalde yani ben baktığımda gör, Adana Barosu'nunkini İstanbul gördüm. İstanbul barosundan bir açıklama yok ama bu Adana barosunun bu açıklaması bize yine, bize, evet, bize olsun, bir evet şey gösterdim. vermiş bir müzik arası verelim mi? Verelim tabi ama şeyi hatırlıyorum 82'de Seyfi Oktay Karakolları şeffaflaştırmak istiyordu bizler de o dönemler kendi çapımızda bir takım mücadeleler vermiştik ve hafif ciddi bir takım şeyler bazı şeffaflıklar sağlamıştık bugün evet. bunları duymak ve yaşamak yeni, bizi üzüyor. Yeni yıl için umudumuzu tazelemek üzere bir Zülfü Livaneli din diyelim. Yolda defterime, sırama, açlara yazarım adım. Okunmuş yapraklara, bembeyaz sayfalara yazarım adım. Yaldızlığın gelene, toplara, köpeklere, krallar tacıda. En güzel gecelere, günün ak ekmeğine yazarım. Gara be usta kuşların karada gölgede değme bana uyanmış var bir kaya yola Kabıma kacağıma içimdeki alem Camların oyununa, uyanık dudaklara yazarım adım Yıkılmış evlerime, sönmüş menerlerime, verdim numarına Arzu duymaz yokluğa, çırçıplak yalnızlığa yazarım adım. Geri gelen sağlığa, geçenler tehlike. yazarım ben adını, yazarım. Bir sözün coşkusuyla dönüyorum hayata, senin için oluşum haykırmayan, hey özgürlük. 4.9 açık radyoda hukuk güvenliği programımızı sürdürüyoruz aynıalım Evet paylaşılan verilere göz atarsak Hani bugün ayrıntılı rapor sunamayacağız dinleyicilerimize ama o hal döneminde 150 binden fazla kamu çalışanı ihraç edilmiş 62 bin civarında öğretmenin işten çıkarıldı bu kapsamda söyleniyor 5700 akademisyen üniversiteden atılmış Barış Bildirisine imza atan ikinci destek imzalar da vardı. 2000 Akademisi'nin işine son verilmiş bu o, toplanan bilgilere göre. Şimdi Venedik Komisyonu'nun şeyiyle, önerisiyle e, bir e, olağanüstü hal incelemelerini, e, işlemlerini inceleme komisyonunun kurulduğunu biliyoruz. Beş ay oldu bu komisyonun kurulduğu. Hatta çalışmaya başlamadan hiçbir karar üretemeden başkanı değiştirildi. Daha önceki programlarda da dile getirdik. Bu, ee, bu çünkü yani... Ee, bu tür idari tasarruflar e, konusunda ne danıştaya ne de e, e, bölge idare mahkemelerin yapılan başvurular hepsi reddedildi geri döndü ve sonuçta bir e, hak arama hak arama evet. kapılarının hepsi kapandı, kapandı. ve, ve şey de zaten Herkes insan hakları mahkemesine yönelmeye başladı evet, evet, 70 evet. bini geçince sayılar yükselince insan hakları mahkemesi ve indik komisyon ile beraber <gülüyor> böyle bir öneride bulundu de bu açlık grevleri bu kapıların kapanması hukuk yollarının e, tamamıyla işlemez, e, işlemez hale gelmesiyle başlamıştı, başlamıştı. zaten. Evet, sonradan geçen haftalarda yine bildirdik. Ankara 19. ve 20. idare mahkemeleri kuruldu. Eğer komisyonun verdiği kararı e, beğenmezse, yeterli bulmazsa ikna edici bulmazsa kişiler başvurucular e, buraya başvursunlar diye ama daha komisyon kararlarını açıklamadı. O kararlar açıklanacak. Red kararları gelirse idare mahkemesine gidilecek. Sonra bölge idare mahkemesine gidilecek. Ondan sonra anayasa mahkemesine gidilecek. Sonra orada da tatmin olunamazsa insan hakları mahkemesine gidilecek. Yani yılların geçmesi söz konusu. Dünkü T24'teki yazısında Rıza Türmen bu duruma dikkat çekmiş ve güzel bir şey söylemiş. Uygulamada hukuk yollarının açık olmasıyla kapalı olması arasında pek fark kalmamıştır diyor. Bu çok önemli bir tespit. Evet. Zaten yargının, iktidarın kontrolü altında bulunduğu bir ülkede hukuk yollarının açık olması bir anlam taşımamaktadır diyor. Ama bu arada e, Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu. Evet. 30, şu kad şu 38 kadar kişiyi, kişiyi geriye aldık dedi. Evet. Elbette idarenin yaptığı e, tasarruflardan veya yanlış uygulamalarından her zaman geri dönme imkanı vardır ve bu yapılmıştır ama bunlar kimdi, nasıldı bunlar konusunda hani e, görevden alınan, ihraç edilen veya Kaboğlu'nun tabiriyle e, resmi gazetede veya e, yayınlanıp kanun hükmünde kararnameye adı konulan kişilerden bunları, bunları biliyoruz listeler ama bu geri alınanların kim olduğunu, neler olduğunu e, pek e, ben duymamıyorum ...ve öğrenemedim. İşte bu bir türlü açıklanamayan 2KHK var ya... ...acaba evet. onun içinde mi bir yılbaşı hediyesi mi verilecek diye... ...ama tabii gerekçesiz insanları... Gördünüz bakın Gönder umut, kamudan umutlar at. Umutlar var. Ondan sonra inceliyoruz... ...o yüzden bir türlü geri alamadık da ...bu da hani bir hukuk devletinin ciddiyetiyle, işleyişiyle... ...açıklanamayacak bir şey. Ama işte 15 Temmuz gibi ciddi bir darbe girişimi oldu... ...ondan sonra Hı -hı. devletin... ...işte bütün kamu kurumlarının içinde bir takım güvenlik sorunları oldu. Bu nedenle biz bu insanları görevden aldık demiyor ama. Mi? Bir ama bir buçuk sene geçti. Evet, bir Problem buçuk sene geçti. Yani, hala ve, niye toparlanamadı hala çok bu basit çok ayrım... basit hatalarla geri dönülebilecek şeylerle ilgili de yollar kapanmıştı. Tabii. O halde şu anda o hal yani o hal itiraz komisyonu dediğimiz komisyonda bu konuda halen bir... Karar açıklamadı. Açıklamadı. Ee, belirsizlik devam ediyor. Şimdi ee, ...insanlık tarihi e, hep aynı şeyi gösteriyor. İktidar hukukla sınırlanmadığı zaman hukuk güvenliği kocaman bir yalan oluyor programımızın başlığıyla ilgili yanı. Yanı o evet. keyfilik demiş Rıza ben dünkü yazısında. Evet doğru. İktidarın doğası böyle denetlenmezse keyfileşiyor. Hukuk düzeninin herkese eşit olanaklar sunmaması ve düşman ceza hukukunun gündeme gelmesi, devreye girmesi söz konusu. İktidara boyun eğmeyen, insan hakları ihlallerine, yolsuzluklara gözünmeyen herkes düşman, öteki, terörist muamelesi görüyor ve insan haklarından yararlanamayabiliyor. Yani iktidar, yeni çıktığımız insan hakları Haftası sonunda yasayla değil, hukukla sınırlanacak, değil mi? çünkü iktidar yasa, istediği yasaları çıkarır, kendisi ona göre. Meclis oluyor. anayasaya aykırı bir karar çıkarabilir. Evet. Ee, önemli olan adının da nereden çıktığı değil, gerçekten e, evrensel, evrensel kurallara, kurallara uygun bir e, normun düzenlenmesi. uygun olup olmaması. Evet. Yine e, bugün e, geçen haftaki bir günün ekinde bir başka güzel yazı daha, Kansu Yıldırım'ın bir yazısı vardı. Liberal otoriteryen bir legalizm yaşadığımızı söylüyor. Çok önemli. <gülüyor> evet, bunu, <gülüyor> hoşuma gitti. Bunu, bunu siz başka bir yerde de <gülüyor> birkaç yerde <gülüyor> kullandım. Çok hoşuma evet. gitti. Herkes okusun istiyorum. İktidarın hukukun üstünlüğü gibi değerlerden asla vazgeçmediğini şu anki iktidarın. Bunlara iktidarın gereksinimlerine göre yeniden format atıldığını iddia ediyor. Yargı yani yani. <gülüyor> onların e, formlarının e, evet. değiştirildiği. Acaba bu format amorf haline mi getirildi bu şeyler? Ayrı ayrı tartışmak lazım sanırım öyle. Üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğüne geçtiğini iddia eden böyle iktidara gelenlerin bugün artık kavramları kendi menfaatlerine göre kullandığı, yeniden formatladığı, yargıya operasyonel bir güç kazandırıldığı... ...çatışma zemininin... ...çok önemli bunlar... ...yasama ve yürütmenin yargı... Al, e, ...yürütmeden alınıp... ...yargı alanına kaydırıldığı... ...ve e, sivilleşen yargıçlar eliyle... ...toplumsal ve siyasal sorunların... ...çözümlenmek istendiği... E, ...yargının araç sağlaştırıldığı... ...bunu da programlarımızda... ...çok e, ça, evet, dile getirdik... Evet, ...yönünde tezler, iddialar ve... E, ...saptamalar var... ...Türmen e, de e, buradan... ...buna benzer değerlendirmeler yaptığı yazısından... Hannah Arendt'e bir gönderme yapıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında insan haklarının herkes tarafından kullanılamadığı o kaos döneminden söz ediyor. Ve totaliter rejimler zamanında herkesin insan olmadığını bazılarının lüzumsuz yaratıklara dönüştürüldüğünü e, belirtmiş ve Hak sahibi olma hakkından söz etmiş e, Ama tabi öğretide Hak sahibi olanlar var, var Hak sahibi olmayanlar var Yani mı? hukuk e, kuralları ne olursa olsun Fiiliyatta uygulamada Bazıları vatandaşlıkla bağlı olduğu Devletin e, makbul e, Üyesi e, bireyi Vatandaşı olarak e, hak sahibi Hakkın özlüsü olarak işlem görürken Bazıları terörist öteki e, Kabul edilebiliyor Haklardan yoksun Tutulabiliyor ve dışlanabiliyor Yani Oysa bizim bildiğimiz bu hakların <gülüyor> Şu devletin ehliyeti, veya bu devletin bahşettiği haklar değil İnsan diyorsun. olmakla ilgilidir e, e, Hayvan haklarını bugün daha güvenceli hale getirmeye çalışıyoruz Doğayı korumaya çalışıyoruz Bize klasik hukukta ne öğretilmiştir? Hak ehliyeti doğuştan kazanılır İnsan olmakla sağ ve tam olma, doğmakla hak ehliyetine ...sahip olursunuz ama... E, ...siyasi uygulamada öyle olmadığı... ...ötekinin dışlanmanın... ...söz konusu olduğundan söz ediliyor... ...ve buna itiraz edenler de var... ...insan haklarının... E, ...öznesi olmak için... ...hakları öyle talep etmek... E, e, ...gerekliliğinden söz ediliyor... ...ve deniyor ki e, bize klasik... ...hukuk teoretilerinin dışında... ...hak sahibi olmak istiyorsan... ...görülmek, işitilmek istiyorsan mücadele edeceksin... ...yani artık bugün... Klasik hukukun kuralları bir kenara bırakılmış hak sahibi olmak için bile dişinizi tırnağınızı göstermeniz mücadele etmeniz mücadele ediyorsanız gerçekten bir hakkın tarafı öznesi sahibi olabiliyorsunuz deniyor. Rıza ama, şu... ama zaten biz bunu eskiden bu gerçekliği şöyle ifade etmiyor muyduk? Hak verilmez alınır, alınır. şeklinde yani evet. bu... Yine o günlerdeyiz. Evet, Hakkınızı mücadele, evet. almak için evet. varlığınıza gelen saldırılara karşı mücadele etmeniz lazım. Rıza Türmen de buna dikkat çekmiş. Türkiye'de de şimdi diyor benzer bir durum var. Biz bu sorunları birliktelik içinde kolektif bir mücadele başlatarak, e, lüzumsuzlaştırılan insanların haklarına sahip çıkarak, iktidarın uygulamalarına itiraz ederek, çözebiliriz. Ve Türkiye'de yaşanan, yaşayan insanların demokratik bir ülkede insan onlarına yaraşır bir yaşama kavuşturulmasının yolunun da bu mücadeleden geçtiğini söylüyor. İşte bu noktada hukukçuların, baroların görevi Yine, hukuk kurumlarının ve diğer sivil hukuk kurumlarının ve demokrasi güçlerinin diyelim hatta evet. yani bu hukuk kurumlarının dışında da demokrasi güçlerinin işte sendikaların e, odaların insan hakları derneklerinin e, bu, bunların da e, mücadelesi gerekiyor ve ben bu nedenle de biraz umutluyum hatta şey diyorum e, haksızlıklar ve adaletsizlikler hayata dayanamaz. Güzel laf <gülüyor> Yani sonuçta bu haksızlıklar da pes edecektir bir gün diye düşünüyorum Evet iki gün önce İnsan Hakları Mahkemesi'nden bir karar geldi Adana İnsan Hakları Derneği Şubesi'nden e, üç kişinin yaptığı bir başvuru bu e, Basın açıklamasına katıldıkları için ceza almışlar onlar da barışçıl gösteri hakkımız ve demokratik toplumun var olması için kullanılması gereken ifade özgürlüğümüz ihlal edildi diyerek başvuruda bulunmuşlar. Mahkemede barışçıl eyleme katıldıktan sonra para cezasına çarptırılan bu üç hak savunucusuna verilen cezanın, ...örgütlenme hakkının ihlal olduğuna karar vermiş. 11. maddenin. 11. maddenin. Ee, bu önemli dikkate almak lazım. Yeni bir karar olduğu Yeni için karar. önemli. Evet ve bu Anayasa Mahkemesi'nin e, kararları önemli. Niye önemli? Çünkü gündemde bir polemik var. E, anayasa Mahkemesi hala sanki o hal yokmuş gibi... ...o hal ile ilgili ben inceleme yapamam dedi... Geçen hafta bir açıklama yapacağım dedi genel kurula havale etti. Hala genel kuruldan gazeteciler ve milletvekilleriyle ilgili karar çıkmasını bekliyoruz. Anayasa Mahkemesi bir taraftan da rutin işlerini sürdürüyor. 2014 yılında yapılan bireysel başvuruları ya da mahkemelerden itiraz yoluyla gelen iptal incelemelerini, iddialarını değerlendiriyor. Bu noktada önemli bir karar verdi ama karar... Türkiye'de siyasilerle anayasa mahkemesinin dahi ne kadar farklı noktalardan sorunlara yaklaştığını gösteriyor önemli. Hakan Çavuşoğlu başbakan yardımcısı geçen gün şöyle demiş. Basın özgürlüğü, özgürlüğü indeksleri batı merkezli kuruluşlar tarafından hazırlanıyor. Ve basın özgürlüğü kavramı batı merkezli olarak ele alınıyor. Oysa ülkenin içindeki durumun koşulları. Farklı diyor. Bu ne demek? Yani ilkeleri, standartları, e, ölçümleri değiştirmekle ilgili bir arayıştan ya da bir kendine özgü durumdan bahsediyor. Bunu e, ben ne anlama geliyor, ne demek söyledi? araştırırken bir baktım aynı konu Hasan Cemal'in de ilgisini çekmiş. Hasan Cemal dünkü yazısında e, Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık Necip Fazıl kısa küreke yaptığı göndermeleri de dikkate alarak değerlendirmiş ve bakın ne diyor. Bir, bu Bunu Necip Fazıl'la ilgili çok güzel Onunla bir şeyiniz Bunu var. E. Çok güzel. Ben onu e, rahat okumanızı e, düşünüyorum. Ama bu batı merkezli hazırlanıyor bu insan hakları Tabii. falan diyorlar. Ama kamuoyunun ve birçok insanın ve siyasilerin bildiğinin... ...birçok kamuoyunun ve birçok bir insanın bildiğinin aksine... ...siyasilerin iddia ettiğinin tersine... ...batı merkezde hazırlanan bu haklar ve özgürlükler... Aslında demokrasinin beşiği olan ülkelerde de ihlal edildiği zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önce onlar aleyhine karar vermiş. Daha biz Avrupa evet, İnsan Türkiye Hakları Mahkemesi... Yani yok. işte bu meşhur hmm. Handicite kararında e, İngiltere önceki. mahkum edilmemiş ama yani arkasından işte biraz evvel söylediğiniz örgütlenme özgürlüğüyle ilgili Observer kararı, Times kararı ve birçok karar... ...asıl yani ifade özgürlüğü... ...örgütleme özgürlüğü ile ilgili... ...kararlar... E, ...İngiltere, işte Fransa... E, ...gibi... ...batı merkezli ülkeler, devletler... ...aleyhine de verilmiş. Onun için bunların batı merkezli... ...hazırlandığını söylemek... E, ...çok sığ bir açıklama... ...çok bir sığ bir açıklama... ...yani bunları batı merkezlerde... ...ihlal ederse... ...mahkemeler bunları bu ihlal kararlarını... ...veriyor. Evet şimdi... Hasan Cemal demiş ki Türkiye sırtını batıya dönüyor demokrasiden uzaklaşıyor hukuktan vazgeçiyor bağımsız yargıyı terk ediyor güçler ayrılığını gömüyor medyayı yargıyı biat kurumları haline getiriyor kısacası Türkiye yüzünü batıdan doğuya çeviriyor Necip Fazıl'ın bir zamanlar hayalini kurduğu büyük doğu nizamı kuruluyor Türkiye'de demiş ve bunun ıı, gerekçesini de hemen ardından şöyle göstermiş Necip Fazıl'ın İdeolojiya örgüsü evet. isimli eserinde baş yücelik emirleri başlığı taşıyan bölümden bir alıntı çok önemli. Bu emrin neşri ile beraber matbuat hürriyeti isimli milli ve içtimai felaket vesilesi kaldırılmıştır. <gülüyor> Bundan böyle matbuat bilinen manada hür değildir. Her şekli ve her neviyle matbuat en sert murakabı ve en keskin güdüme tabi tutulacaktır. Yani denetlenecektir ve yönlendirilecektir. Büyük doğu nizamı demokrasilerde olduğu gibi serbest basına tahammül edemez. İnsan hür değildir. Hür olan eşek ve köpek diye devam ediyor. Hasan Cemal burada alıntısını kesmiş. Aynı konuya e, Kadir Gürsel de iki gün önce e başvurul e, Ama ben burada gene bir araya gelebilirim. Buyurun <gülüyor> tabii <mi>? ki. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> aslında bu burada bir hiciv var e, bence. Tabii ki, ben Necip ee, Bir de bir de bir de Necip Fazıl Necip Fazıl'ın yukarıda söylediği sözcüklerin hicvinin dışında Necip Fazıl'ın ben e, işte Kaldırımlar şiirine tabii. bayılırım ve e, okumayanlarım yeni kuşağın çoğunun bilmediğini düşünüyorum. Nazım'la ilişkileri, atışmaları, evet. bunu, yazışmaları. Bunu, bunu, özellikle kaldırımlar şiirini okumalarını evet, öneriyorum. Ya aşkı öne alan e, e, şiirleri tabii değişken dönemleri var. Müthiş yani müthiş bir şair. İşte ama e, bir taraftan da siyasi iktidarın neresinden ele alıp e, hangi e, yanıyla... E, kamuoyuna sunduğu ile ilgili de bir tabi eleştirel e, değerlendirme yapmak var gerekiyor. Zaten. Evet. O tabii yüzden hani bize hitap eden yönüyle başkalarına e, hitap eden yönü aynı olmayabiliyor. Evet. Demokrasya getirdiği prensiplerle icap ederse kendisini tepelemek yolunu da açık bu, bu bırakan çok, Bu çok önemli. <gülüyor> yani tela şey, telakki ve teşkilatın ismidir. Biz kanuna haykırı şekilde İslam'ı getirin demiyoruz. demokrasiyi getirin ötesi kolay diyoruz. Çünkü demokrasya da de? <gülüyor> demokrasya bunları kişisi, zaten demiş. kanuna bir, bir araçtır. Yani biz bunu bir atlama taşı olarak kullanalım da ondan sonra ne yapacağımızı kanuna aykırı bir şekilde getirmeye gerek yok siz. deniyor. Şimdi bir taraftan güncel politikada gazetecilerin dikkat çektiği böyle bir tehlike var. Böyle bir siyaset anlayışı, hukukun artık kullanılmasına gerek olmaması ya da demokrasinin bir araçalar kullanılması ile ilgili gelinen noktadaki tehlike var ama bir taraftan da bu düzenin anayasa mahkemesinin yeni iki gün önce resmi gazetede yayınlanan bir kararı var. 18 Ekim 2017'de bu karar verilmiş. Biz Bugün bir radyo programı sunuyoruz, radyoda çalışıyoruz. Bizim radyo, bizim FM radyo ile ilgili 2014 yılında yapılan bir başvuru. Ee, başvurucu radyonun öyküsü kısaca şöyle: 95 yılında almış yayın iznini. Bir süre yayın yapmış. Ondan sonra yayınlarına kendisiyle son vermiş. Sonra yeniden yayın yapmak istemiş. İdareye başvurmuş ama başvurusu reddedilmiş. Dava açmış. Davasını kaybetmiş. Temiz önce kabul etmiş temiz incelemesini sonra tekrar reddetmiş falan filan. Sonunda bu kişi ya bu radyonun sahipleri haklarını kullanamamışlar. Yayın hayatına yeniden başlayamamışlar. O yüzden anayasanın ee, pek çok maddesi gibi yani Cumhuriyet'in nitelikleri, hakların e, eşitlik içinde kullanılması, e, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, adil argılanma hakkı ve yargının bağımsızlığa ilgili bir dolu haklarla ilgili ihlal iddiasında bulunmuşlar. Adalet Bakanı da demiş ki cevaben 95 yılında başvuruda bulunan ve halen yayınlarını sürdüren kuruluşların yayın alanlarını genişletmelerinin ve lisans tipini değiştirmelerinin imkanı yoktur yayınlarına ara veren ya da 95 yılından sonra başvuruda bulunan kuruluşlara rütük tarafından sıralama ihalesi yapılıncaya kadar izin verilmesi mümkün değildir şimdi çok ilginç bir şey ee, biraz sonra o tarihten bahsedeceğiz ee, Anayasa mahkemesi incelemesinde diyor ki öncelikle rütük rütük ile başvurucu arasındaki temel anlaşmazlık eski geçici lisansın Başvurucuya yayınına ara verdikten sonra tekrar yayın hakkı verip vermediğine ilişkin olduğunu belirlemeliyiz. Bu önemli. Bununla sınırlı değerlendirme yaptım diyor ve e, kitlesel medya olarak değerlendiriyor radyoyu. Kitlesel medya içinde radyo, televizyon ve benzeri yollarla yapılan e, yayınları da Anayasa 26'nın ve Anayasa 28'in yani hem ifade özgürlüğünü düzenleyen hem de 28'deki basın hürriyetini düzenleyen normun içinde güvenceli şekilde korunan bir yayın e, grubu olarak değerlendiriyor. Ve e, Anayasa bu maddelerle radyoların da radyo üzerinden yayın yapılma hakkını da ve ifade özgürlüğünü de korumaktadır diyor. Çünkü söz, yazı, resim ve başka yollarla yapılan demekte de, e, Anayasa 26'da ifade özgürlüğünün kullanılması Yolları bu şekilde tanımlanıyor. Ve ifade özgürlüğü insanın haber ve bilgilere başkalarının fikirlerine serbestçe ulaşabilmesi, edindiği düşünce ve kanaatler nedeniyle kınanmaması, bunları tek başına ve başkalarıyla birlikteyken... Çeşitli yollarla serbestçe ifade edebilmesi. Bu buradan da örgütlenme özgürlüğüne. Savunabilmesi, birlikte. başkalarına anlatabilmesi, işte bu noktada toplumsal boyutu aktarabilmesi, yayabilmesi anlamına gelir. Radyoda bu anlamda tabii ki etkin kullanılan bir araçtır diyor ve e, hep söylüyoruz yayınlarımızda çoğunluğa muhalif Olanlar dahi burada düşüncelerini özgürce hakaret sınırına e, erişmeden şiddeti övmeden e, kullanabilmelidir diyor ve herkes için geçerlidir e, bu haklar diyor ve bu haklar demokrasinin işleyişi için yapı taşıdır temeldir diyor ve bu noktada e, kriterlerini belirledikten sonra olaya ilişkinde şunu söylüyor. Evet Türkiye'de 89 yılından sonra radyoculuk başlamıştır. 93 yılında anayasa değişimiyle güvenceler arttırılmıştır. 94 yılında da bir yasa düzenlemesi yapılmıştır. Ama ondan sonra bir belirsizlik vardır diyor. Çünkü yasanın yaptığı düzenlemeye göre Rütük tarafından bir e, düzenlemenin getirilmesi yani bir sıralama ihalesinin açılması lazım. Fakat e, bu arada 95 yılına kadar bazı radyolara Frekans verilmiş yayın olanağı tanınmış. Fakat Yani bu ihale açılmadan açıl, verilmiş. Evet evet ama sonra Rütük e, geldikten sonra rütü e düşen görevine bir sıralama ihalesi açması. Ama aradan 24 sene geçtiği halde... Bunu bu yapılmamış. Fakat ne olmuş? Bu fiili bir engelleme, fiili bir engelleme diyor. Yani sen devlet olarak e, diğer kişilerin de e, radyo açabilme, radyo frekansından yararlanarak yayın yapabilme olanağını düzenleme yapma ki. ödevini ihlal ederek yerine getirmiyorsun. Dolayısıyla bu bir e, ihlaldir. Bu yolla insanların e, hakları ihlal olmuştur diyor. Ve fiili olarak yayınlarına devam eden yayın kuruluşları ile... Yayın yapmak isteyen kuruluşlar arasında bir eşitsizliğe bu uygulama sayesinde yol açıyoruz ve buna göz yumuyoruz. Ee, üzerimize düşen e, devlet olarak ödevleri yerine getirmiyoruz. Dolayısıyla bu bir hak ihlalidir. Bu ilalide. anayasal hak Sonucunda ve özgürlüklerin kullanılmasını fiilen önlemiş oluyoruz. Önlemiş oluyor. Yani <gülüyor> Dolayısıyla benim için bugün radyoda bu programı yaparken hani yılın sonuna doğru belki hak ihlallerinden değerli toplu söz demedik ama radyolarla ilgili anayasa mahkemesinin e, basın özgürlüğüne sahip çıktığını görelim. Birileri belki batıdan uzaklaşmak, yüzünü doğuya dönmek istiyor. Birileri bundan rahatsız eleştiriyor ama anayasa mahkemesi de bağlı bulunduğumuz Avrupa Konseyi hukukunun ve anayasamızın bize sağladığı güvenceleri hatırlayarak e, hak ihlallerine dikkat çekiyor ve ihlal kararı veriyor ve dosyayı Rütük'e yollamış. Tabii Rütük'ün yapması gereken şey bir sıra e, ihalesini açmak yani. Hemen yapması e, Hemen lazım. anlaşma yap, hemen izin verdi demiyor. Onu yine e, idareye ve o idarelerin uygulamalarını denetleyen yargı erkine bırakıyor ama e, hakemliğini Doğru yapmış. Buradaki bu fiili duruma dikkat çekmiş. Ben önemsedim. Bir karar bir, daha bir var ama onu aradan sonra. Bir müzik arasından sonra <gülüyor> ona bahsedelim. Ve böylece radyolarla ilgili anayasa mahkemesinin bu kararı da biraz aklımızda kalmış olsun. Evet tamam. you söndüğü yerde buluşmak seninle bir akşam üstü umarsız şarkılar dudağında bir yarım ezgi sınmak gözlerine sınmak bir akşam üstü Gözlerin bir çığlık, bir yaralı haykırış, gözlerin bu gece çok uzaktan geçen bir gemi. Gece karaltındayken çocuksu uçarı koşmak seninle elini avucumda bulup yitirmek yitirmek sığmak ellerine sığmak bir gece vakti Ellerin bir martı telaşlı ve ürkek Ellerin fırtınada çırpınan bir beyaz yelkek 94.9 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programındayız. E, Aynur Hanım bize yeni çıkan bir e, radyolarla ilgili anayasa mahkemesi kararını aktardı Ama şimdi, şu an kötü bir haber geldi Şimdi kötü bir e, haber tabii geldi Ayrıntı yok gerekçe yok basın duyurusu yok ama haber olarak geldi HDP eşkener başkanı Selahattin Demirtaş'ın anayasa mahkemesine yaptığı bir eser başvuruyor ...anayasa mahkemesi genel kurulu reddetmiş. Biz zaten okuyucularımıza... ...gerekçeyi gördü ...dinleyicilerimize gerekçeyi gördükten sonra... ...birlikte değerlendirme sözü vermiştik. Bugün haberini verelim. Gerekçesini görebilecek miyiz bir hafta içinde. En azından basın duyurusunda... ...bir takım şeyler açıklanacaktır. Evet bu yani... E, e, ...basın özgürlüğü... ...ifade özgürlüğü diyoruz. İşte radyoların yayın hakkının da bu kapsam... ...içinde olduğunu olumlu bazı kararlar da çıktığını söyledik. Ama e, tabii e, siyasetin e, asıl merkezi olan meclis ve meclisin üçüncü partisi olan Demirtaş ki e, HDP'nin eş genel başkanı e, yani siyasi e, sorumsuzluk veya yasama sorumsuzluğu yasama dokunulmazlığı gibi kurumların çok eski kurumların evet. e, bu aşamada yani bugün yaşadığımız e, tarihsel süreç içinde çok ciddi yaralar aldığını. Ve anayasa mahkemesinin bile bu, bu kadar önemli bir şeyi yani anayasa 83. maddenin hani 83. 2 geçici olaraktan kaldırıldı ama 83. maddenin birinci fıkrası yani asıl dokunulmazlığı düzenleyen madde geçici olarak da kaldırılmadı sabit. Tabii. Buna rağmen e, böyle bir karar e, çıktı bunun ayrıntısını konuşalım ama evet. sizin bahsetmek istediğiniz başka bir i̇şte karar vardı. Geride yasama ve yürütmeden yargı alanına e, kay, kayıldığını ya da. Yasamadan samadan yürütmeye, yürütmene gemenle kayıldığını söyleme. Yani size bir gerekçeyi tahmin de ediyoruz ama okumadan bir şey söylemeyelim. Ben de hani e, Anayasa Mahkemesi ne güzel kararlar veriyor <gülüyor> diye düşünüyordum. Eee Abdulvahap Can Ender Onur Künteş ve eğitim senin bir başvurusu var. Arada bir başvuru süre bakımından reddedilmiş bir gerçek kişi bakımından ama sendika hakkıyla ilgili sonuçta baştan söyleyelim. Yine örgütlenme hakkının içinde bir e, bu hakkın kullanılmanın özel türü olarak değerlendirilen, e, tek başına bağımsız bir hak olmayan sendika kurma hakkıyla ilgili e, vardığı sonuç Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa 51'de düzenlenen sendika kurma hakkının ihlal edildiği yönünde. Başvurucular eğitim üyesi e, öğretmenler Batman'da geçiyor mesela 2013-2014 öğretim yılının başında BDP'nin bir şirketle yaptığı anlaşma uyarınca kullanma hakkı olduğu billboardlar üzerinde e, ilan panoları üzerinde ana dilde eğitim hakkı temalı e, birkaç tane afis, afiş asılmış e, Batman valiliği de kabahatler yasasına göre 8 sendika üyesine yöneticilere 1500 liradan idari para par cezası. cezası kesmiş onlar şey yapmışlar itiraz etmişler suç itirazları itiraz. reddolmuş onlar da diyorlar ki biz bunu herhangi bir yere asmadık kiralanan panoları astık çevreyi kirletmedik ve kimse de bize bu afişlerin içeriğinin suç olduğunu söylemedi ama suç ceza hakimliği de gerekçeli ayrıntılı makul bir gerekçe söylemeden tek bir fiil olduğu halde hepimize 8 kişiye ayrı ayrı cezalar kesti. Böylelikle bir sendikal özgürlüğümüzü kullanamadık. Anayasa yani Mahkemesi. çok az kaldı ama diyor size... ki sendika özgürlüğü sendika üyesinin sendikal faaliyetlere katılmasını da içerir ve burada bu afiş asma bu hakkın kullanımı içindedir. Devlet siyasi demokrasiyi somutlaştıran bu özgürlüğün kullanılmasını güvence altına almalıdır, sağlamalıdır. Bunu sağlamamıştır. Çoğulculuk, hoşgörü, açık fikirlilik Böylelikle ihlal edilmiştir diyor. Ve Necip Fazıl'la bitirelim mi? Evet, yani herkesin evet. Necip Fazıl'ı kendine dağlarda evet. şarkı söyle. Ben tabi sadece kısa bir kısa bölümünü söyleyeceğim. Sizin gibi evet. beceremeyebilirim ama. Estağfurullah. Uzasan göğersen, cücesin şehirdesen, bir dev olmak istersen dağlarda şarkı söyle. Öyle söylemiş. Dağlara gitmeden kentlerde ve ülkemizde hukuk güvenliğinin sağlanacağı, hukuk güvenliğinin sağlanmasıyla da demokratik bir topluma e, ulaşacağımız umudunu yeni yıla girerken bir kez daha yineleyelim ve tekrar yeni bir programda görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel Açık Radyo program destekçisi olun Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.